kendisine karşı ilgi duyduğumu ve belki de İran halkına karşı beslediğim sempatiyi hissetmiş olacak ki, bu görüşmenin son görüşme olmamasını istedi. Ve Şülenburg'la beni gelecek hafta, Tahran'ın birkaç mili uzağında eşsiz mesire yeri Şemran'daki yazlığında çaya davet etti. Şülenburg'la anlaştık. Şemranda önce ona uğrayacak, çünkü o da öteki elçiler gibi yaz günlerini Şemran'da geçiriyordu. Ve sonra da birlikte başbakanın evine gidecektik. Birkaç gün önceden iki tane delişmen atı olan küçük dört tekerli bir av arabası satın aldım. Bu atların gerçekten delişmen olduğu o kadar belliydi ki, Tahran'dan çıkıp da şöyle bir iki mil kadar yol aldıktan sonra, birden hangi Allah'ın belası dürtüye kapıldılarsa, seninkiler zinhar bir adım daha ileri gitmeyi reddederek, başlarını geriye çevirip eve dönmekte ayak diretmezler mi? Onları uslandırmak için tam 20 dakika uğraştık. Fakat nafile. Sonunda baktım başka çıkar yol yok. Arabayı İbrahim'le Tahran'a geri gönderip kendim başka bir araba buluncaya kadar yola yaya olarak devam etmeye karar verdim. İki mil kadar taban teptikten sonra nihayet büyük bir tarih eseri olarak bir droşki buldum. Ama tabii tüm gayretlerime rağmen Alman elçiliğine ancak kararlaştırılan vakitten bir buçuk saat sonra varabilmiştim. Şulenburg'u bir kaplan gibi öfkeli, bürosunda bir aşağı bir yukarı giderken buldum. Her zamanki tatlı dilliliğinden, güler yüzlülüğünden eser kalmamıştı şimdi. Çünkü onun kişiliğinde büyükelçilik disiplin anlayışı artı Prusya disiplin anlayışı terkibinde katmerleşen diplomat vicdanına vurulacak olursa, bu gecikme tam bir rezalet. Ve beni görür görmez öfkeyle parladı. Hayır, olamaz. Bir başbakana bunu yapamazsın. Rıza Han'ın bir diktatör olduğunu ve bütün diktatörler gibi son derece alıngan olduğunu nasıl unutabilirsiniz? Gerçekten de atların bu nazik noktayı unutmuşa benziyorlardı Kont Schlenburg diye cevap verdim. Bu yüzden Çin imparatoru da olsa daha erken gelemezdim. Bunun üzerine mizahçı tavrını yeniden kazanan Kont bir kahkaha atıp, ''Görülmüş şey değil, böyle bir şey ilk defa başıma geliyor.'' ''Bari hemen çıkalım. Umarım uşak kapıyı suratımıza çarpmasın.'' Uşak kapıyı suratımıza çarpmadı tabii. Biz Rıza Han'ın sarayına varmadan hayli önce çay partisi bitmiş ve konuklar ayrılmıştı. Buna rağmen Rıza Han, protokolü çiğnememden ötürü en ufak bir kırgınlık alameti göstermedi. Tersine, gecikmemizin sebebini öğrenince gülerek, ''Doğrusu atlarınızı görmek isterdim. Korkarım onlar da muhalefet partisine mensuplar.'' Hani onları da polis nezaretinde bulundursak pek fena olmaz sanırım. İran'ın bu en güçlü adamıyla genç gazeteci arasındaki taze ilişkinin kopmasına değil de, tersine daha yakın ve teklifsiz bir nitelik kazanmasına ön ayak olan bu gecikme olayı, sonraları benim öteki yabancılardan daha büyük bir serbesti içinde İran'ı dolaşmamı da mümkün kıldı. Ali Ağa'nın mektubu, ilk yükseliş yıllarının o özveri timsali Rıza Hanı'na, İran'a ve İran halkına karşı bir sevgi ve sadakat ispatı halinde, hemen hemen inanılmaz bir sadelik içinde yaşayan o ülkücü adama pek değinmiyor. Ali Ağa, 1925'te tahta oturan Rıza Şah Pehlevi ile ilgili görünüyor daha çok. Alçak gönüllülük, halka adanmışlık gibi ilk basamak rollerini bir çırpıda arkasında bırakan ve şimdi kadim doğulu ülkesine kurumlu bir batılı görünüş kazandırma yolunda, Mustafa Kemal'i geride bırakmaya çalışan, mağrur bir kraldan söz ediyor. Mektubun son satırlarına gelmişim. Sevgili dostum, şimdi Yüce Peygamber'in mübarek şehrinde bulunsanız da, bu fakir dostunuzu ve onun memleketini unutmadığınızdan ve unutmayacağınızdan eminiz. Aliya, Ey benim gençlik günlerimin dostu! Ey gözümün nuru! Mektubun canlandırdığı hatıralarla sarhoşa çevirdi beni. Tıpkı memleketini tanımaya başladığım günlerde olduğu gibi şu anda da altın, damarlı mermer, toz ve bir takım uğursuz gölgelerden halkının günlerini ve gecelerini karartan, onun siyah ve hülyalı gözlerinde bir hüzün bulutu gibi dolaşan, insan görünüşlü, deccalsı gölgelerden oluşan, antik mahfazası içinde donuk bir ışıkla parıldayan o eski, paha biçilmez mücevherle, İran'la, dostum, Senin memleketinle kamaşıyor zihnim. Gördüğüm ilk İran şehrini, Kirman Şah'ı hatırlıyorum şimdi. Şehrin garip, solgun ve donuk bir atmosferi vardı. Boğuk ve basık ama dağınık ve pejmurda değildi. Yoksulluk doğunun şehirlerinde hayatın yüzeyinde yer alıyor. Herhangi bir Avrupa şehrinde rastlanabilen yoksulluktan daha göze çarpıcı, daha orta yerde, saklısız, gizlisiz. Buna epeydir alışkındım. Hem bu şehir için sözünü etmek istediğim yoksulluk, ekonomik anlamda bir yoksulluk da değildi. Çünkü Kirman Şah'ın zengin bir şehir olduğu söyleniyordu. Buradaki yoksulluk daha çok halkın üzerine çöken kasvetli, hüzünlü havadaydı. Bizzat şehrin insanlarıyla ilgiliydi. Ekonomik koşullarla değil. Bütün bu insanların, Çoğu zaman burun üstünde bitişen kalın siyah kaşları altında kocaman siyah gözleri ve gözlerini siyah bir peçe gibi örten uzun kirpikleri vardı. Genellikle ince uzun insanlardı. İran'da şişman adam gördüğümü hemen hiç hatırlamıyorum. Hemen hiç yüksek sesle gülmüyorlardı. Sessiz gülüşlerinde belli belirsiz bir alaycılık seziliyordu. Konuşurken ne jest ne de yüz hareketi. Sadece sessiz ve ölçülü tavırlar. Yüzlerine mas geçirmişler sanki. Doğunun bütün şehirlerinde olduğu gibi, burada da hayatın merkezi çarşıydı. Doğunun bu tipik şehrinde, dış terşevesiyle hayat kahverengi, altın sarısı ve kırmızı hallardan, şurada burada tıngırdayan bakır tepsilerden, bakır leğenlerden, bakır güğümlerden ve söz bir kervansarayın kapısında mavi çiniler üzerinde görülen kara gözlü cengaver figürlerinden, uçan ejderlerinden mürekkep, donuk bir renkler ve biçimler kompleksi olarak karşılıyordu yabancıyı. Dikkatle bakarsanız, çarşıda dünyanın bütün renklerini seçebilmeniz mümkündü. Ama bu renklerden hiçbiri, çarşıyı örten ve çarşıdaki her şeyi uyuşuk bir loşluk içinde bir araya getiren kubbelerin birleştirici gölgesi altında, tek başına ortaya çıkamıyor, dikkatleri kendi üzerinde toplayamıyordu. Kemerli çatıların sivri kubbelerinde, Düzenli aralıklarla gün ışığının girmesini sağlayan küçük pencereler vardı. Bu pencerelerden sızan ışınlar, çarşının baharat kokan havasında maddi bir nitelik kazanıyor, eğimli, donuk sütunlara dönüşüyorlardı. Ve ilk bakışta insanlar onların arasından değil de, sanki onlar bu parıldayan sütunlar, insan karartılarının arasından süzülüp geçiyorlardı. Çünkü çarşıda dolaşan insanlar, gölgeler gibi hafif ve sessizdiler. Bir satıcının müşterilerden birini çağırması gerekse, bunu alçak sesle yapıyordu. Arap çarşılarında olduğu gibi, burada da satıcılardan hiçbiri, mallarını bağırıp çağırarak, türkü tutturarak duyurmaya çalışmıyordu. Parmak uçları üzerinde yürüyordu burada hayat. İnsanlar birbiriyle itişip kakışmıyordu. Kibar tavırlıydılar. Ama bu kibarlık, size doğru eğilir gibi gözüktükleri anda bile sizi bir kulaç ötede tutan bir kibarlıktı. Zeki insanlar oldukları ortadaydı, yabancılarla konuşmaya pek hevesli görünmüyorlardı. Konuşurken de gözlerini yere dikip yalnız dudaklarıyla katılıyorlardı konuşmaya. Ruhları arka planda, ulaşılmaz bir yerde duruyor, can alacağını bekliyor, sizi tartıyor ya da bilinmez alemlere dalıp gidiyordu. Bir kahvehanede, hasır serginin üzerinde, içi közlenmiş, kömürle dolu, demir bir mangalın çevresinde çömelmiş oturan, çalışan sınıftan insanlara rastlardınız. Zanaatkarlar, işçiler, kervan sürücüleri. Uçlarında yuvarlak porselen lüleleri bulunan, iki uzun çubuk elden ele dolaşır, hava afyonun tatlımsı kokusuyla doludur. Sessiz sedasız oturmuş, afyon çekiyorlar. Her biri çubuktan sadece birkaç derin nefes alarak, Yanındakine uzatır onu. Ve ben böyle bir kahvede bu tabloyu gördüğüm zaman o zamana kadar dikkatimi çekmeyen bir olgunun farkına vardım. Bu ülkede yediden yetmişe çok, pek çok insan afyon müptelasıydı. Kimi gizli içiyordu, kimi açıktan açığa. İş güç sahibi dükkancılar dükkanlarının izbelerinde, aylaklar han köşelerinde, bakırcılar dinlenme anlarında tezgahlarının başında. Hepsi Hepsi içiyorlardı. Aynı eletek çekme tavrı içinde, yüzler yorgun ve uçuk, gözler alıkalık alık bakarken duraksız bir boşluğa kayıp gitmiş. Kalın tomurcuklu taze yeşil afyon çarşının her yanında satılıyordu ve bu, afyon kullanımının daha hafif bir türü olarak bol bol tüketiliyordu anlaşılan. Çocuklar bile kapı aralarında, köşe bucakta afyon tohumu yiyorlardı. İki üç çocuk bir araya geldi mi, çoğu zaman onların aralarında bu lezzetli nesneyi yetişkinlere yakışan bir değergamlıkla bölüştüklerini görürdünüz. Bu işi yaparken, hallerinde çocukça bencillikten eser yoktur. Ama çocukça bir neşe ve canlılık da yoktur. Başka ne yapabilirlerdi ki? Daha erken yaşlarında, ne zaman ağlayıp da büyüklerinin kulaklarını tırmalasalar, ağızlarına hemen bir avuç afyon tohumu tıkılıyordu. Ve böylece, Büyüyüp de cadde sokak dolaşmaya başladıkları zaman, keyif düşkünlüğü, keşlik ve miskinlik çoktan bulandırmış oluyordu dimağlarını.